Huneyn ve Taif Savaşları Mekke şehir devletinin İslam'a boyun eğerek teslim olduğunu duyan gayrimüslimler bundan memnun olmamış, yıldırım hızıyla yürüyen ve her tarafa Allah'ın dinini hakim kılmaya çalışan bu enerjileri tükenmeyen insanları durdurmak için her çareye başvurmuşlardı. Mekke'nin güneydoğusunda yaşayan Hevazin Arapları da bu endişeye düşenlerdendi. Korkuya kapılan Hevazin reisi Malik bin Avf... ...kabilesini yanına çekip Taif'ten gelmiş olan Sakif kabilesini de aldıktan sonra... ...büyük bir ordu topladı. Müslümanlara saldırmak üzere sadece Hevazin ve Sakif kabileleri değil... ...civardaki diğer kabilelerin çoğu da bir araya gelmişlerdi. Müslümanları yok edelim, Müslümanları ezelim... ...putları parçalayanlara ölüm diye bağırıyorlardı. Malik bin Avf... Müslümanlarla savaşma hazırlıkları yaparken Mekke'de bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duymuş ve haberin doğruluğunu öğrenmek üzere Abdullah bin Ebi Hadrat'ı casus olarak Hevaz'in içine göndermişti. Ebu Hadrat Hevaz'in içine girerek onların gerçekten Müslümanlarla savaşmak üzere hazırlandıklarını gördü ve hemen dönerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu bildirdi. Hevaz'in reisi Malik bin Avf daha iyi savaşmaları için orduyla beraber çoluk çocuklarını, hayvanlarını ve bütün değerli mallarını da almalarını emretmişti. Yanında bulunan yaşlılar böyle bir hareketin savaş stratejisi yönünden hatalı olduğunu söyledilerse de o hiç kimseyi dinlemeyip ordusunu Evtas denen mıntıkaya bu şekilde getirdi. Hevazi'nin saldırıya geçeceğini öğrenen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de düşmanı beklemektense ona saldırmayı tercih ettiğinden son hazırlıklarını yaparak ve bu arada henüz Müslüman olmamış olan Safvan bin Ümeyye'den geri verilmek üzere yüz zırh ve silah alarak Hevaz'ın üzerine yürüdü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu Medine'den gelen on bin ve Mekke'den iltihak eden iki bin askerle on iki bine ulaşmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz yeni Müslüman olan Attab bin Esid'i Mekke'de kalanların başına idareci bırakarak cihad için yola koyuldu. İslam ordusunun sayısı şimdiye kadar böyle büyük olmamıştı. Ordu Mekke'den hareket ederek Hevazin üzerine yürürken sayılarının çokluğuna bakan Müslüman askerleri gururlanmaya başladılar. İçlerine büyüklük kıvılçımları suçladı. Fıtratında olan nefis, hakim olunmayınca veya gafil davranınca hareketi geçti. Artık bu orduyu hiç kimse yenemez diye söylenmeye başladılar. Oysa ki bu gibi hareketler Allah'ın hoşuna gitmiyordu. Büyüklük sadece ona mahsustu. Onun için o, bu kabil hataları... Yani bir an için gafil davranıp kendinde güç görmeyi, bu gücün Allah'tan geldiğini unutmayı affetmiyordu. Müzik İslam ordusu Huneyn'e doğru ilerlerken bazı askerler Kureyş gibi kutsallaştırılmış Zat-ı ağacının yanında şölen yapıp eğlenmek istedi. Kureyş yani Mekkeli müşrikler zaman zaman bu ağacın yanına gelip koyunlar keser, ziyafetler verir ve eğlenirlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler gibi eğlenmeyi şiddetle yasaklayarak siz de Musa'nın kavmi gibi yaptınız dedi ve şu ayeti okudu. İsrailoğullarını oğullarını denizden geçirdik. Şimdi putlarının önünde tapa gelen bir kavme rast geldiler. Dediler ki, ''Ya Musa, onların nasıl putları varsa sen de bize öyle bir put yap. Siz dedi, cidden ne cahillik eder bir kavimsiniz.'' Güçlüklerin adetiyle adetlenmeyi, örfüyle örflenmeyi yasaklıyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim o başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kim bir kavme benzemek isterse o onlardandır. Yani kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzemek isterse ondan, kim bunun gayrısına benzemek isterse o da ondan olur. İslam ordusu Huneyn Vadisi'ne gelmiş, dar bir geçitten geçiyordu. Gün ağarmak üzereydi. Arazi gayet elverişsiz, kayalık ve uçurumdu. Pusuda olan Hevaz'in askerleri aniden saldırıya geçtiler. Neye uğradıklarını bilemeyen Müslüman askerleri şaşırmış kaçışıyorlardı. Allah'ın Resulünü yalnız bırakıp canlarını kurtarma endişesine düşmüşlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakıp kaçan bu askerler Bedirlere, Uhudlara, Hendeklere katılmış, Rıdvan biatında ona biat etmiş olan Müslümanlardı. Bunlara ne oldu ki? Peygamberin yanında sadece Muhacirun, Ensar ve Ehlibeyt'ten küçük bir grup kalmıştı. Çil yavruları gibi dağılmıştı İslam askerleri. İşte Allah, gurura kapılan Müslüman askerlerini böyle cezalandırdı. Onlar, sayılarının, ordularının, büyüklüğünün her şeye yeteceğini sanmışlardı. Ama gerçek böyle miydi? Kisraları, kayserleri, imparatorlukları deviren İslam ordusunun gücü, askerlerinin çokluğunda, ordularının büyüklüğünde, füzelerinin son model oluşunda uçaklarının sesten daha hızlı oluşunda değil, imanlarının temizliğinde ve samimiyetindeydi. İşte bir an için bunu unutan askerlere Allah böyle bir ceza vermişti. Müzik Müslüman ordusu bozulmuş kaçışırken, Mekke'de çaresizlikten Müslüman olup, İslam ordusuna katılan ve henüz imanın tadını, şehadetin kokusunu, cihadın ruhunu anlamamış olanlar Şamata'ya başladılar. Ebu Süfyan bin Harp şöyle bağırıyordu. Bunları ancak deniz barındırır, Cebele bil Hanbel de şöyle diyordu. Artık sihir bozuldu. İslam öyle bir hızla büyümüştü ki, Böyle neticeleri ancak sihirle varılabileceği sanılıyordu. Onun için de sihir bozuldu diyorlardı. Bu gibiler bununla da kalmadılar, şeytan içlerine öylesine nüfuz etti ki her şey bitti sandılar. Babası Uhud savaşında öldürülmüş olan Şehbe Osman bugün intikam günüdür. Muhammed'i öldürüp babamın intikamını alacağım diye bağırıyordu. Halbuki öldürmek istediği adamın askeriydi Şeybe. Ne var ki bu tipler yukarıda dediğimiz gibi çaresizlikten ve hiçbir şekilde karşı koyamamanın esikliği içerisinde Müslüman olmuşlardı. Şeybe Allah'ın Resulünü koruyacağını da unutmuştu. Ama Allah... Her şeye şahit, her şeye kadirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye kalkışan şeybenin kalbi daraldı, nefes alamaz oldu. Allah Resulünü korumuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi terk etmeyenlerden birisi de amcası Hazreti Abbas'tı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Ey Ensar!'' diye bağırmasını emretti. Hz. Abbas'ın gür sesi vadiyi çınlattı. ''Ey Ensar!'' Ensar cevap verdi. ''Lebeyk! Emrinizdeyiz!'' Hz. Abbas'ın sesini duyan herkes ''Lebeyk!'' cevabını verip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu. Hezimet şaşkınlığı bitmiş, ayet-i kerimede geçtiği gibi Allah tekrar Müslümanlara güven duygusunu kazandırmış, kılıcını alan peygamberinin emrine koşmuştu. Ordu tekrar toparlandı ve hücuma geçti. Artık can kaybısına düşenler Müslümanlar değil, müşriklerdi. Müşrik askerleri kaçamıyor, öldürmek istedikleri Müslüman mücahitlerin eline düşüyorlardı. Nihayet komutanları öldürülen Hevazin askerleri ya kaçıyor veya esir oluyordu. Ümmü Süleym adındaki kahraman kadın da hançerini çekmiş canla başla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumuştu. Ne mutlu onlara. Huneyn savaşı sırasında Taif'te yaşayan Sakif kabilesi de Hevazinlilere yardım etmişti. Savaş, Hevazinin aleyhine neticelenince Sakif ve Hevazinliler kaçarak Taif kalelerine sığındılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları takip ederek cezalarını vermek istedi ve Taif üzerine yürüdü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla Sarp dağlara aşarak Taif kalelerini kuşattı. Halbuki o bir zamanlar buraya İslam'ı tebliğ etmeye gelmiş, taşlarla, sopalarla buradan kovulmuştu. Ama İslam güç oldu, kuvvet buldu da şimdi aynı şehri muhasara ediyordu. Allah nelere kadir değildik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tayfi kuşatması 20 gün kadar sürmüştü. Kaleler çok sağlam, sakifin de müdafaa silahları çok güçlü olduğundan kalelere yaklaşmak gayet zor, belki imkansızdı. Yaklaşan sahabi, kaleden atılan silahlarla şehit oluyor veya yaralanıyordu. Savaş kalelerin çok sağlam olmasından dolayı pasif sürüyor, Müslüman askerleri bu kaleleri nasıl düşüreceklerini düşünüyorlardı. Taif kalelerine karşı mancınık dahi kullanıldığı halde kaleler bir türlü düşmedi. Bunun üzerine Müslüman askerleri ağaçlardan bir tank yapıp içine girdiler ve bu şekilde Taif surlarını yıkmak istediler. Ancak... Taifliler yukarıdan ağır demir parçaları atarak tankı parçaladılar ve altında çıkan Müslüman askerlerini ok yağmuruna tuttular. Bu tehlikeli saldırıda onlarca Müslüman askeri şehit oldu. Bu şekildeki bir savaştan netice alınamayacağı anlaşılınca muhasara kaldırıldı ve İslam ordusu Mekke'ye geri döndü. Zaten Müslüman askerleri de iki aydır savaştıklarından hayli yorgun düşmüşlerdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşü Cirane'ye gelerek orada bıraktığı Huneyn savaşı ganimetlerini paylaştırdı ve Zilkadi ayında Cirane'de ihrama girerek umre yapmak üzere tekrar Mekke'ye girdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet Mekke'de kaldıktan sonra Medine'ye döndü. Haluk Ensar, fetihten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de kalacağını sanmış, buna çok üzülmüşlerdi. Oysa Ensar'ı yalnız bırakmayarak Attab bin Esid'i Mekke'de vali bıraktı ve Medine'ye döndü. İslam toplumu her gün biraz daha büyürken Hicri 9. seneye giriliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam gerçekleri her gün biraz daha anlaşılınca insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, Müslüman olmaya başlıyorlardı. Öbek öbek insanların gelip Müslüman olmalarına rağmen cihat devam ediyordu. Medine'deki Müslümanlar devlet başkanı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin liderliğinde İslam devletine her türlü desteği veriyor, Allah'ın dininin tatbik edilmesine azami gayret gösteriyorlardı. Medine dışında da İslami tebliğ devam ediyordu. İslam dinine ve onun yayılmasına mani olmak isteyenlerle her türlü mücadele aksamadan sürdürülüyordu.